Bismillahi min Shaitanir Rajim. rahim ve ve ve na Billahi min shuurur ve min sayyata Men Allah ve men yudil falā la abduhu ve Allah Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Ve şerrel umuri muhtesatuha ve külle muhtesetin bid'a ve külle bid'atin zalale ve külle dalaletin finner. Geçtiğimiz hafta kader konusuna, kadere iman konusuna başlamıştık. Kadere imanda iki temel rüknü inceledik. Geriye iki rükün kaldı bu haftada inşallah. Üçüncü ve dördüncü rükünleri işleyeceğiz. İlk iki rükün neydi? İlim ve kitabet. Yani Allah Azze ve Celle'nin ilminde her şeyin mevcut oluşu, ezeli ilminde, kadim ilminde, sonradan olacak her şeyin ilmini bilmiş olması, kitabette bunları levh-i mahfuzda yazmış olmasıydı kısaca. Üçüncü mertebe, Allah'ın meşiyeti ve engin kudretine inanmak. Ehli sünnet ve cemaate göre kadere imanın üçüncü mertebesi, Kur'an ve sünnetin de delalet ettiği üzere Allah'ın meşiyeti ve engin kudretine inanmaktır. Bunlar Rabbimizin sıfatlarındandır. Yani varlık alemindeki her hareket ve sükun, hayır ve şer, küfür ve iman, zorunlu ve ihtiyari fiil Rabbimizin meşiyeti, kudreti ve iradesiyle olmaktadır. Meşiyet dileme anlamında. Zorunlu fiillere insanların iradesi dışında olanları Şöyle örnek veririz, kalbin atışı bu insanın iradesinin dışındadır. Damarlardaki kanın dolaşması, midenin yemekleri hazmetmesi, insanın doğması, ölmesi böyledir. İnsanın buna bir dahli yoktur. Falanca öldü dediğimizde gerçekte özne ölen değil ölümüne hükmedendir. Yani gerçekte fiil bir şeyde vuku bulmuş, söz konusu şey fiilin mahalli olmuştur. O şey iradesiyle fiili yapmamıştır. Kişi kendi isteğiyle ölemiyor. İşte buna zorunlu, ıstırari fiil denir. İhtiyari fiillere ise namaz, oruç, ibadetler, içki içmek, birisini öldürmek, günah işlemek ve diğer iradi fiilleri örnek verebiliriz. Burada insanın iradesi devreye giriyor. Zorunlu ve ihtiyari fiillerin tamamı Rabbimizin meşiyetiyle olur. Yani Rabbimizin dilemesiyle olur. İster zorunlular olsun, ister e, ihtiyari olanlar olsun. İnsanın bir fiili işlemeye zorunlu mu kılındığı, yoksa kendi iradesiyle mi yaptığı her zaman tartışılmıştır. Bu tartışma ihtiyari fiillerle alakalıdır. İhtiyar, seçme demek, tercih etme demek. Eee Zorunlu fiillerde ise, bırakın Müslümanları, akıl sahibi hiç kimse şüphe duymamaktadır. Allah'a ibadet eden ile şirke düşen, mescide gidenle kiliseye giden, namaz kılıp oruç tutanla hırsızlık yapan, zina eden, acaba bunları zorunlu olarak mı yapıyor yoksa muhayyer midir? Kendi tercih ile mi yapıyor? Kudreti mutlak mıdır, değil midir? Bazıları, İnsanın ihtiyari fiillerinde muhayyer, zorunlu fiillerinde mecbur olduğunu düşünmektedir. Bu düşünce her ne kadar orta yol olma iddiasında bulunsa da neticede insanın fiillerinde muhayyer olduğu anlamına gelmektedir. Çünkü bizler zaten zorunlu fiillerden bahsetmiyoruz. Konumuz ihtiyari fiillerdir ve böyle düşünenlere göre ihtiyari fiillerde insan muhayyerdir. Yani seçme hakkına sahiptir. Bu da esasen kaderiyenin görüşüdür. Kaderi inkar eden kimselerin görüşüdür. Onlar da insanların fiillerinde muhayyer olduğunu iddia ediyorlardı. Yani insanın üstünde hiçbir güç, kudret ve irade bulunmamaktadır. Halbuki insanın mutlak olarak muhayyer olduğu söylenemez. İnsanın her ne kadar ihtiyar, irade yani seçme hakkı, kudret ve meşiyeti olsa da bunların hepsi Allah'ın meşiyeti ve kudretin altındadır demek gerekir. Çünkü Allah Azze ve Celle Tekfir Suresinin... 27-29 ayetlerinde şöyle buyuruyor. Bu olsa olsa bütün alemlere bir öğüttür, bir uyarıdır. İstikamet sahibi olmak isteyenler onu dinlerler. Ama bu iş sizin istemenizle değil. Ancak Rabbül Alemin olan Allah'ın dilemesiyle tamam olur. Bu itibarla insanların pek çoğunun, insanların fiilleri konusundaki düşüncesinin kaderiyenin inancı olduğunu görmekteyiz. Doğru olan Resulullah gibi, Herkes ne için yaratılmışsa ona müyeserdir demektir. Herkes ne için yaratılmışsa ona o kolaylaştırılır. İnsan kudret ve sahibi olsa da Allah'ın kudret ve altındadır. Allah'ın dilemesinin dışına yine çıkamaz. Rabbimiz şöyle buyurmuştur Enam 39'da. Ayetlerimizi yalan sayanlar karanlıklar içinde olan bir takım sayırlar ve dilsizlerdir. Allah dilediğini saptırır, dilediğini de yola koyar. Doğru yola koyar. Bu ayet Rabbimizin meşyet sahibi olduğunu, dilediğini sapıklığa sevk ettiğini göstermektedir. Ayrıca Kaderiye'ye de bir cevaptır. Bir başka ayette de Enam suresinde yine 125. ayette şöyle buyruluyor: Hasılı Allah kimi doğru yola koymak isterse onun kalbini İslam'a açar. Kimi de saptırmak isterse onun göğsünü sanki o kişi gökte yükseliyormuşçasına dar ve tıkanık yapar. İşte Allah böylece imana gelmeyenlere rüsvaylık verir. Yani, Rabbimiz dilediğinin göğsünü imanı kabul etmeyecek hale getirir. Rabbimiz kalpleri ve sadırları çevirip durur. Dilediğinin gönlünü açar, dilediğininkini kapatır. Ancak kimseye zulmetmeyen mutlak adalet sahibidir. Şöyle buyurmuştur, ''Eğer senin Rabbin dileseydi, dünyada ne kadar insan varsa hepsi imana gelirdi. Ama bunu irade etmedi. Şimdi sen mi imana gelsinler diye insanları zorlayacaksın. Yunus suresi 99. ayet. Bu ayetler özellikle iman, ihtida yani hidayet bulma, dalalet yani sapıklık, gönlün açılması ya da kapanması gibi ihtiyari fiillerle ilişkilidir. Allah Azze ve Celle Bakara suresinin 253. ayetinde şöyle buyuruyor. İşte şimdiye kadar zikrettiğimiz rasullerden kimini kimine üstün kıldık. Allah onlardan bazısına hitap buyurdu. Bazısını birçok derecelerle yükseltti. Meryem'in oğlu İsa'ya da o açık belgeleri, mucizeleri verdik ve onu ruhul Kudüs ile destekledik. Eğer Allah dileseydi, kendilerine açık delillerin gelmesine rağmen onların peşinden gelen, peşlerinden gelenler birbirleriyle savaşmazlardı. Lakin ihtilafa düştüler de onlardan bir kısmı iman, bir kısmı ise inkar etti. Şayet Allah dileseydi, onlar birbirleriyle savaşmazlardı. Lakin şu var ki Allah dilediği her şeyi yapar. Onların savaşları kendi iradeleriyle olmuştur. Fakat bu irade Rabbimizin meşiyetine bağlıdır. Rabbimiz onların savaşmalarına izin vermiştir. O dilediğini iradesiyle yapandır. Allah'ın dilemesiyle razı olmasını da birbirinden ayırt etmek lazım. Yani bir şeye izin vermesi ayrı bir şeydir. Bir amelden razı olması veya olmaması ayrı bir şey. Mesela kullarının iman etmesinden hoşnut ve razı olur. Bunu diler. Dilediği gibi de razı olur. Yaratır. Küfürlerinden ise razı olmaz. Küfrü isteyene, küfretmesine izin verir ama ondan razı olmaz. Dördüncü mertebede de e, geleceği üzere, kulların ihtiyari fiilleriyle alakalı Rabbimizin fiilidir. Dördüncü mertebe, kulları, fiilleri işler hale getiren Allah Azze ve Celle'dir. Kulların fiillerini yaratan Rabbimizdir. Kulların fiillerini yaratması Allah Azze ve Celle'nin fiilidir. Yani insanın kudret, irade ve meşiyetini o yaratmaktadır. Kul da bunlara dayanarak fiillerini yapmaktadır. Necim suresi 43-44. ayetlerinde kulların fiillerinin yaratıldığı ve Rabbimizin kudreti belirtiliyor. Artık peki biliyorum ki Allah her şeye kadirdir. Bakara 259. Necim 43-44'te doğrusu güldüren de ağlatan da odur. Doğrusu dirilten de öldüren de odur buyruluyor. Rabbimizin ile ilgili vardı olan naslarda herhangi bir taksim görmezken, iradesinin iki kısmı ayrıldığını görmekteyiz Allah Azze ve Celle'nin. Bu daha önce çeşitli sebeplerle e, zikretmiştik bunu. Kevni irade, şer'i irade. Kevni irade, bu iradeyle eşya, olaylar, e, bu gibi şeyler olmakta, yani meydana gelmekte, vokul bulmaktadır. Yasin suresi 82. ayetinde belirtildiği gibi bir şey dilediğinde onun buyruğu sadece ona ol demektir. O da hemen verir. Bu irade bütün mevcudatı kapsar. Kevni irade. Hayır olan, şer olan, Allah'ın sevdiği sevmediği, övdüğü, kınadığı her şeyi kapsar. Rabbimizin, Rabbimiz iblisin, Ebu Leheb'in, Firavun'un ve başka şerlerin Var olmasını irade etmiştir. Fakat bu iradesi kevni iradedir. Bunların hepsi hayırdır. Estağfurullah. Bunların hepsi şerdir. Allah Azze ve Celle bunları sevmez. Bunun dışında meleklerin, peygamberlerin, müminlerin imanını dilemiştir. Bunların hepsi de hayırdır. Bunların var olmasını e, irade etmiş, dilemiştir. Evet bunlar sevip razı oldukları, diğer küfürde hoşnut olmadığı, razı olmadığı şeyler. Fakat razı olduklarını da olmadığı şeyleri de Allah Azze ve Celle yaratmıştır. Diniyle emrettiklerini de yasakladıklarını da yine Allah Azze ve Celle halk etmiştir, yaratmıştır. Her şeyi kendi bildiği bir hikmetle yaratmıştır. Bir kimse şöyle bir soru sorabilir. Allah Teala sevmediklerini neden yaratıyor? Rabbimiz Eşyayı kendi bildiği bir hikmete binaen yaratmıştır. Bu hikmetlerin bir kısmını bazı kulların bilmesini de sağlar. Mesela kitabında Ali İmran 140-141. ayetlerinde şöyle buyurmuştur. Şayet siz yara aldıyseniz, karşınızdaki düşman topluluğu da benzeri bir yara aldı. İşte biz Allah'ın gerçek müminleri meydana çıkarması, sizden şehitler edilmesi, müminleri tertemiz yapıp kafirleri imha etmesi için... ...zafer günlerini insanlar arasında nöbetleşe döndürür dururuz. Allah zalimleri sevmez. Rabbimiz kafirlerle yaptıkları savaşlarda... ...Müslümanların ölmesini neden takdir ettiğini bu ayetlerde beyan etmiştir. Bu durum Uhud gazvesinde gerçekleşmiştir... ...ve bu ayetlerin nüzulüne sebep olmuştur. Rabbimiz canların ve malların kendi uğrunda harcanmasını arzu eder. Kendilerini Allah yolunda feda edenlerin şehitliğe ermesini ister. Bu ise ancak kafirlerin olması... Ve Müslümanların onlarla savaşması yoluyla olabilir. Yani Müslümanlar kafirlerle mücadele edecek ki Müslümanlar ecir sahibi olsun. Kafirler tarafından öldürülecek ki şehit olsun. Şayet herkes iman eden insanlar olsaydı iman etmenin bir ayrıcalığı olmazdı. Evet, Allah kâfirlere Müslümanları öldürme imkanı verir. Onlara bazı kafirleri musallat eder. Böylece Rableri katında şehitliğe varırlar. Ne eksik? Nebi Vesselam da ...Rabbimizin sevmediği günahların hangi hikmete binayen yaratıldığını şöyle açıklıyor. Müslim ve Tirmizi ve Ahmet bin Hanbel rivayet ediyor bu hadisi. Sizler günah işlemeseydiniz... Allah sizi yok edip, günah işleyen, sonra da istiğfar eden, yani bağışlanma dileyen kullar yaratırdı ki onları bağışlasın. Allah'ın isim ve sıfatları işte burada tecelli eder. Rabbimiz bağışlamaktan hoşlanır. O halde günahı olmayanları nasıl bağışlayacak ki? Mağfiret, yani günahların bağışlanması, günahların varlığına bağlıdır. Diğer şeylerde buna kıyas edilebilir, bundan anlaşılabilir. Rahmetin, Cezanın, şiddetinin, izzetin, intikam sahibi olman eserleri hep bunlara göre değerlendirilebilir. Rabbimiz mücrimlerden, suçlulardan intikam alır. Kendisine itaat eden müminlerden intikam almaz. Hikmetinin bir kısmını böylece açıklamıştır. Diğerleri hakkında ise, yani hikmetini bilmediklerimiz hakkında ise, Kur'an ve sünnette e, bilgi verilenlerini kabul eder, İkrar ederiz, iman ederiz. O şekilde bilmediklerimizi de Allah'a havale ederiz. Kevni hikmetlerin çeşitleri de insanlar açıklama yolunda pek çok şeyler söylemişlerdir. Bu oldukça uzun bir mesele. Yani kevni hikmetlerin çeşitleri, sebepleri e, dini hikmetlerin açıklanması da yine kevni hikmetlerde olduğu gibi oldukça uzun bir konu. Fakat buradaki hikmetin tamamını sadece Allah Azze ve Celle bilir. İkincisi dini irade yani şer'i irade. Bu da Rabbimizin emrettikleri ve yasakladıklarıdır. Bakara suresinin 185. ayetinde Allah sizin hakkınızda kolaylık ister zorluk istemez buyurulur. Nisa 27. ayetinde ''Evet Allah sizin yuvanıza dönüş yapıp tevbenizi kabul, kabul buyurmak istiyorken şehvetlerinin ardına düşenler ise büsbütün yoldan çıkmanızı isterler. Allah'ın bu iradesi sevdiği ve razı olduğu şeyleri kapsar. Yaratıp yaratmaması arasında fark bulunmamaktadır. Allah'ın tevbeleri kabul buyurmak istemesi dini şer'i iradesidir.'' Yasin 82. ayetinde kastedilen değildir. Yani bir şey dilediğinde onun buyruğu sadece ol demektir. O da hemen oluverir de bu ayette kastedilen değildir. Eğer öyle olsaydı mümin kafir bütün kullar her zaman tövbe eder bir halde bulunurlardı. Bu sebeple e, Nisa 27. ayeti yani evet Allah sizin yuvanıza dönüş yapıp tövbenizi kabul buyurmak istiyorken şehvetlerinin ardına düşenler ise Büs bütün yoldan çıkmanızı isterler ayeti kevni iradeyle alakalı değildir. İnsanlardan bir kısmı tövbe eder, diğerleri etmez. Rabbimiz de herkesin tevbe etmesini dinen ister, şer'an ister ama kevni iradesiyle istemez. Yani bu kevni iradenin ayrı bir şey. Bu istek kevni iradesiyle değildir. Sadece bazı kimselerin tövbesi kevni iradesiyle olur tevbe murad etmek dini, şer'i bir iradedir. Bunun ya bir kısmı ya da tamamı gerçekleşir. Mümin, gün, mümin günahkarların bir kısmı tevbe ederken bir kısmı etmez. Bu şer'i irade Allah'ın sevip razı olduğu şeylerin tamamını kapsar. tevbe murad etmek şer'i iradedir. Evet. Bunun bazen bir kısmı bazen tamamı gerçekleşir. Peki. Allah Teala neden kevni iradesiyle kafirlerinde de tevbe etmesini sağlamamıştır? Bunun sebebi böyle olmamasındaki bir hikmeti ve maslahata binaendir. Allah sevdiği bir şeyi neden yaratmaz ki? Neden sevdiği şeyi kevni iradesiyle halketmiyor? Çünkü böyle olmamasında bir hikmet ve maslahat vardır. Rabbimiz bu ikinci durumu öncekinden daha fazla istemektedir. Bu konuda örnek vermek gerekirse Allah Azze ve Celle... Kâfirlerin Müslümanlarla savaşıp onları öldürmeden önce tevbetmelerini neden sağlamıyor? Çünkü uğrunda şehitlerin olması ve cihad edilmesi ona daha sevimli gelmektedir. Eğer kâfirler Müslümanlarla savaşmadan önce tevbe etselerdi cihad ortadan kalkar, kimse Allah yolunda şehit olmaz, müminler imtihan edilmiş olmazdı. Bu ibadetler ancak zıtlarının varlığıyla yapılabilmektedir. Dolayısıyla bunlar meleklerin ibadetine terstir. Çünkü onların ibadeti hiçbir mukavemet olmadan ortaya çıkmaktadır. Onların Rabbimize ibadetinde kimse onlara karşı çıkmamaktadır. Allah Teala şeytan, küffar ve münafıkların varlığıyla birlikte müminlerin ibadet etmesini istemektedir. Yani bütün bunlara rağmen müminlerin ibadet etmesini istemektedir. O bir şeylerin olmasını ister ama yaratmaz. Çünkü kendisine daha fazla sevimli gelen şeyler olabilir. Ya da istemediği başka şeyler ortaya çıkabilir. Dolayısıyla deriz ki Allah'ın kevni iradesi Rabbimizin varlık aleminde olmasını takdir ettiği her şeyi kapsar. Bunların kesinlikle olması gerekir. Bunların içinde Rabbimizin istedikleri de vardır, istemedikleri de. Bunların varlığı bir maslahat ve yüce hikmete mebnidir. Yani burada istedikleri, istemedikleriyle kastımız razı oldukları ve olmadıkları. Allah'ın şer'i iradesi ise... Allah'ın diniyle insanlara emrettiklerini kuşatır. Bunların tamamı Rabbimizin istedikleridir. Ancak bunların bir kısmı olur bir kısmı olmaz. Çünkü Allah Teala bir maslahat ve hikmete binaen bunların olmasını takdir etmemiştir. Hesap, sevap, medih yani övgü, zem yani kınama, hub, sevgi yani buz, kin, öfke, cennete ve cehenneme girmek Muhafık ya da muhalif olmasına göre şer'i iradeye dayanmaktadır. Cennetliklere şöyle denilir. Yaptığınız işlerden dolayı buyurun cennete. Nahil 32. Cennemliklere de şöyle denilir. Yalan saydığınız o ateş azabını tadın da yalan mıymış, gerçek miymiş söyleyin bakalım. Sebe 42. Ahkaf 20. ayetinde. Bütün zevklerinizi dünya hayatınızda kullanıp tükettiniz. Onlarla sefa sürdünüz. Artık bugün dünyada haksız yere büyüklük taslamanız ve dinden çıkıp fısklıklık etmenin sebebiyle hor ve hakir eden bir azap ile cezalandırılacaksınız. Enam 93. ayetinde Haydi derhal ruhlarınızı çıkarıp teslim edin. Bugün zillet azabıyla cezalanacaksınız. Çünkü Allah hakkında gerçek dışı şeyler söylüyordunuz ve çünkü kibirlenerek onun ayetlerinden yüz çeviriyordunuz. Ve Enfal suresi 35. ayetinde de Öyleyse küfür ve küfranımızdan dolayı tadın bakalım azabı. Yani Allah'ın dinine muhalefetinizden dolayı tadın azabı. Allah'ın şer'i iradesine muvaffakat edip onun dininin gereklerini yerine getirenler cennetlik olur. Ona muhalefet eden ise cehennemliktir. Şer'i ve kevni iradeler mümin kimsenin imanında bir arada bulunmaktadır. Mümin Allah'ın tevhiki ve meşiyeti ile mümindir. Bu kevni iradedir. Mü'min aynı zamanda Allah'a ibadet etmekte ve Rabbinin kendisinden istediklerini yerine getirmektedir. İşte bu da şer'i iradedir. Mü'min kimsenin, mümin kişinin imanı hem kevni hem de şer'i olarak irade edilmiştir. Bu iki irade kafirin küfründe ayrılmaktadır. Çünkü onun küfrü Allah'ın şer'i iradesine aykırıdır. Ama kevni iradesine uygundur. Çünkü o Rabbimizin dinen istediklerine muhalif hareket etmiştir. Buna göre kafirin küfrü kevni iradeye bağlıdır. Şer'i iradeye aykırıdır. Kafirin imanı ise şer'i iradeye göre murad edilmekte, kevni iradeyle istenmemektedir. Yani Allah Azze ve Celle şer'i iradesiyle kafire iman etmesini emrederken, ezelde eğer onun kafir olduğunu yazmışsa, kevni iradesinden dolayı o kafir olarak kalacaktır. Ve e, şer'i iradeye de muhafakat göstermediği için o azaba uğrayanlardan olacaktır. Allah Azze ve Celle cebbardır, dilediğini işleyendir. Tirmiz'in rivayet ettiği bir hadis-i şerifte, sahibi hadis-i şerifte Allah nurundan saçtı. Bu nurun isabet ettiği kimseler, aydınlıkta kalan kimseler imanda hidayet üzere oldular. Karanlıkta kalanlar ise sapıklıkta, küfürde kaldılar buyuruyor. Kaderin dördüncü mertebesi Allah'ın kulların fiillerini yaratmasına kulların da hayır ve şerri dileme ve yapma kudretinin varlığına inanmaktır. İşte hayrıyla şerriyle kadere iman ederiz derken bu kastedilmektedir. Şerrin kadere izafesi Allah'ın şerri yaratmasıyla ba bağlantılıdır. Yani Allah'ın kulun şerfi ilini ve kulun şerfi ile işlemesi için onda kudret ve meşiet yaratmasıyla ilgilidir. Allah'ın bu yaratılış bu yaratışı şer değildir. Çünkü Rabbimizin fiillerinde şer yoktur. Bazıları bu noktada ileri giderek diyor ki hiç şer Allah'tan olur mu? Hani bizim iman e, esaslarını sayarken hayrıyla şerriyle kadere iman etmektir diyoruz biz. Hayrında şerinde Allah'ın dilemesine bağlı olduğunu söylüyoruz. Yani hayrı da şeri de yaratan Allah'tır. Kaderdendir bunlar. Ama kader inkarcıları hiç şer Allah'tan olabilir mi diyerek e, tıpkı Seneviyye denilen iki ilah edinen, iki tanrılı dinlerde olduğu gibi, dualist dinlerde olduğu gibi hayrı yaratan ilah başka, şerrri yaratan e, şer ilahlar başka Der gibi sanki başka birisinin yaratma gücü varmış gibi e, bu gücü başkasına nispet etmiş olurlar. Evet Allah'ın takdirinde şer bulunmaz. Çünkü onun fiili bir sıfatıdır. Hayrın tamamı onun ellerindedir. Şer ona ait değildir. Onun ne fiillerinde ne de sıfatlarında şer bulunmaktadır. Şerri yaratması şer değildir. O şerri yaratır. Fakat şer işlemez. Şer'i yaratması şer işlemiş olduğu anlamında değildir. Bu durumu örneklendirecek olursak hırsızlığı ele alabiliriz. Hırsızlık yapan kimdir? Hırsızlık yapan kulun kendisidir. Rabbimizin böylesi bir fiil ile nitelenmesi mümkün değildir. Fakat fiil yaratan Rabbimizdir. Kulun hırsızlığına imkan vermiştir. Kula kudret, irade, cisim, alet vermiş ve hırsızlık fiilini yaratmıştır. Allah fiili yaratandır. Hırsızlık yapan değildir. Allah yaratan, kul fiili işleyendir. Kul namaz kılar, Allah kulun namaz kılmasını yaratır. Buna göre Allah'ın fiili kulun fiilinden farklıdır. Bu sebeple İbrahim aleyhisselam, İbrahim suresi 40. ayetinde belirtildiği üzere, Ya Rabbi beni de, Neslimden çoğunu da namazı devamlı olarak ve gereğince kılan kullarından eyle. Duamı lütfen kabul buyur Ya Rabbi demiştir. Rabbimiz kendi fiilini yapmayı istemiştir. Zira yaratan O'dur. Evet, vahdedi vücutcular da yine bu noktada ne yapıyorlar? Ehli Sünnet'e muhalefet ediyorlar. Onlardan birisi şu sözü söylemiştir. Namazı kılan da benim, kendisine doğru namaz kılınan da benim demiştir. Yani fiilde tevhidi efal dedikleri şey, yani vahdedi tevhid tevhidi efal dedikleri şey bu. Yani fiilde, fiili işleyenin de Allah'ın kendisi olduğunu iddia etmeleri. Tevhidi sıfat dedikleri şey, sıfatlarında Allah ile mahlukatını bir görmeleri. Bu iş işte tevhidi zat, tevhidi sıfat, tevhid-i efal diye bu şekilde ayırmışlardır vahdedi vücutçular. Bunların hepsinde tevhidi Allah ile bir olmak gibi almışlar. Haşa böyle bir itikattan Allah'a sığınırız. Bu yüzden seleften bazıları tevhidi tarif ederken şu ifadeyle tarif etmişler. Tevhid, halık ile mahluku birbirinden ayırmaktır. Yani yaratılan ile yaratıcıyı birbirinden ayırmaktır. Tevhid budur demişler. Yani bu vahdedi vücudu red için söylenmiştir. Çünkü vahdedi vücutçular tevhidi mesela sen kimsin e, dendiği zaman kapıdan işte kim o dendiği zaman benim demeyi şirk olarak değerlendirmişler. Sen nasıl ben diyebilirsin ki Allah'tan başka ne var ki gibi ifadeler ile... Ee, vahdedi vücuda kapı açmışlar. Allah'ın kulların fiillerini yarattığının delili şu ayettir. Saffat suresi 96. ayeti. Halbuki sizi de yaptıklarınızı da Allah yaratmıştır. Yani bu sapık tasavvufçuların, vahdedi vücutçu tasavvufçuların tevhid-i efal anlayışlarını ne yapıyor? Defe, reddediyor. İmha ediyor. İmha ediyor kulların yaptıkları yaratılmıştır. Kulların fiilleri yaratılmıştır Allah Azze ve Celle tarafından. Allah yaratandır, kul ise mahluktur, fiili de mahluktur. Halik ile mahluk birbirinden ayrıdır. İşte tevhid burada bu. Sıfatlarda da böyle, zatta da böyle. Allah Azze ve Celle ne diyor? Dağlara, yerlere, göklere bakmaz mısınız? Bunların yaratılışına, bunların yaratılmış olduğunu bildiriyor Allah Azze ve Celle. Vahdedi vücut anlayışı ise yaratılmışı ortadan kaldırır. Sadece yaratan vardır. Yaratandan başka bir şey yoktur der. Bu da Kur'an-ı Kerim'i açıkça reddetmek, inkar etmektir. Evet, ayette geçen, e, bu ayet hakkında Allah sizi de yaptıklarınızı da yaratmıştır. E, ayetinde geçen, e, bu ayetle ilgili iki yorum var. Bu ayette geçen ma harfinin maslariye olduğu, Söylenmiştir. Buna göre ayetin anlamı sizi de fiil işlemenizi de Allah yaratmıştır şeklinde olur. Yani yaptıklarınızı da. Bu yoruma göre kulların fiil işlemeleri Allah'ın yarattığı şeylerdir. Hasen bir hadiste buhari Halku Ef'al İbad İbni Ebi Asım'da e, Es-Sünne eserinde rivayet etmiş. Her faili ve fiilini Allah yaratmaktadır. Buyurulmuştur. İkinci bir yoruma göre, Ayetteki ma mevsuledir. Buna göre ayetin anlamı sizi de yaptığınız şeyleri de şeklinde olur. Burada kasıt putlardır. İbrahim aleyhisselam Allah sizi de taptığınız putlarda yaratandır demektedir buna göre. Bu ikinci yoruma göre ayet kulların fiillerinin yaratıldığına delalet etmektedir. Şöyle ki onların taptıkları putlar sadece taş değil iki şeyden oluşmaktadır. ''Hem taş hem de beşeri amelden mütekevvindir.'' İbrahim aleyhisselam ''Yaptıklarınızı Allah yarattı.'' demiştir. Yani yaratılan, esavla yapılan şeylerin, insanların yaptıkları şeylerin, yani eşyanın bizzat Allah tarafından yapıldığını. Buradaki yaptıklarınız ifadesi mevsule olarak alırsam edatı eşyaya raci oluyor, eşyanın kendisine racı oluyor. Ama sizi de fiillerinizle de Allah yarattı şeklinde maslariye alınırsa bu sefer kulların fiilleri, işleri yaratılmış oluyor. Her şey Allah'ın yarattığı bir şeydir. Rabbimiz bir başka ayette ise şöyle buyuruyor. Her şeyin yaratıcısı Allah'tır. Rahat suresi 16. ayet. Bu ayetin kapsamına kulların fiilleri ve kudreti de girer. Gücü kudreti de girer. Aslında bu açıkça ortadadır. İnsanlar yokken ne kendisini, ne kudretini, ne de iradesini yaratabilir. O halde bunların hepsi Rabbimiz tarafından yaratılmıştır. Bunlar yaratandır, yaratan insandır denilemez. Bu dördüncü mertebe kulların fiillerinin yaratılması diye isimlendirilir. Yani halk. Yani bu dört mertebeyi tekrar edecek olursak ilim, kitabet, yazı yani Meşiyet, yani Allah'ın kevni veya şer'i dilemesi. Dördüncüsü de halk, yaratma veya ee, kalla, yani takdirin yerine gelmesi, yaratma. Halk kelimesi yaratmak anlamındadır ve her şeyi kapsar. Kur'an'da ise fiillerle ilgili genelde ceale, yani kıldı kelimesi kullanılmıştır. Enam suresi 123. ayetinde şöyle buyrulur.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 Orada yüksek mevkilerde yaptıkları hilelerle iman edenleri, itaat edenleri kandırdıklarını, aldattıklarını sanırlar. Halbuki onlar kendilerini aldatırlar da farkında olmazlar. Mücrimler sadece şahıs değillerdir. Hem şahıs hem fiillerdir. Onları ve fiillerini yaratan Allah Azze ve Celle'dir. Evet, onları Rabbimiz yüce hikmetiyle mücrim yapmıştır. Onların tuzakları kendilerini aldatmaktadır. Böylece Allah Teala'nın azameti ve iradesi ortaya çıkmaktadır. Yani Rabbimiz onların kendilerini aldatmalarına izin vermiştir. Rabbimiz bir başka yet kerimede şöyle buyuruyor Enam suresi 112. ayetinde. Böylece biz her peygambere insan ve cin şeytanlarını düşman yaptık. Onlardan kimi kimine aldatmak için bir takım yaldızlı sözler fısıldayıp telkin ederler. Eğer Rabbin dileseydi bunu yapamazlardı. O halde onları düzmekte oldukları yalanlarıyla baş başa bırak. Subhanallah. Onları peygamber düşmanı yapan Allah Teala'dır. Bu ifade etmektedir ki, bu ifade ediliyor ki bu düşmanlığı kendilerinin yarattığına iddia etmesinler. Bunu şeytanın yaptığına da inanmasınlar. Bilakis onların peygamberlere ve Allah dostlarına düşman olmalarını Rabbimiz takdir etmiştir. Eğer düşmanlıkları artarsa onlara tabi mi olacaksınız? Bunları kendilerinin mi yarattığına inanacaksınız yoksa bunları yaratan Allah'tır mı diyeceksiniz? Buna inanırsanız onları ayaklarınızın altına alır baş tacı etmezsiniz. Böylece Enam suresi 12. ayetinde böylece biz her peygambere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 Derken ondan hoşlansınlar ve işledikleri suçlarını işlemeye devam etsinler diye yaparlar. Rabbimiz onları fiilleri sebebiyle yargılamak için bu imkanı, bu fırsatı veriyor. Çünkü o kimseyi fiili olmadan cehennemine sokmaz. O asla zalim değildir. Kalplerindeki batılı ishar edip onları yargılamaktadır. Neticede hükmü verecek olan Allah'tır.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 Hem kevni hem de şer'i hüküm ve kader Allah'a aittir. Allah Teala İbrahim ve Yakup aileleri hakkında şöyle buyuruyor. Enbiya suresi 73. ayetinde. Onları buyruklarımızla insanlara doğru yolu gösteren önderler yaptık. Kendilerine hayırlı işler işlemeyi, namaz kılmayı, zekat vermeyi vahyettik. Onlar yalnız bize ibadet ederlerdi. Onları doğru yolu gösterir hale getiren Allah Teala'dır. Diğerlerini de peygamberlerin düşmanı yapmıştır. Allah Teala neden böyle yapmıştır? Rabbimiz hikmetiyle bunu yapmaktadır. Her şeyi kendi yerine koymuştur. Her iki fırkanın denk olması mümkün değildir. Adalet denk olmak değildir. Adalet her şeyi bulunması gereken yerine koymaktır. Eğer bir çiftçinin biri güzel tohumları bozan, diğeri güzelce yeşerten iki tarlası olsa... Eğer tohumları iyi tarlaya ekerse adaletli ve hikmetli davranmış olur. Bu çiftçiye neden tohumları iki tarlaya bölüştürmedin diye sorulmaz. Bu doğru olmaz. Halbuki e, aksi türlü bir adalet anlayışına göre iki tarlaya da eşit tohum atması lazım. Fakat burada adalet tarihimizde her şeyi bulunması gereken yere koymak. Dolayısıyla çiftçinin de güzel ürün veren tarlaya tohumları atması gerekir. Yahut kötü tarlaya zulmettin denilemez buna. Bunu söyleyen çiftçinin aptalca davranmasını istiyor ve cahilce bir teklifte bulunuyor demektir. Rabbimiz her şeyi yerli yerine koymuştur. Buna yakin derecesinde inanmamız gerekir. Firavun'u neden Musa gibi yapmamış diyen cahil, sefih ve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 Allah'ın kendilerinde küfrü yaratmasını hak etmektedirler. Rabbimiz kimi peygamber yapacağını pek iyi bilmektedir. Enam 53. ayetinde şöyle buyruluyor: Biz onlardan kimini kimi ile neticede Allah bula bula aramızdan bunları mı lütfuna layık gördü desinler diye işte böyle imtihan ettik. Allah kimin şükrettiğini, kimin lütfuna daha layık olduğunu bilmez olur mu? Evet. Rabbimiz şükredenleri de pek iyi bilmektedir. Her şeyi yerli yerine koyandır. Her şeyin denk olmasını isteyen pek büyük bir sapıklıktadır. Zira denklik arada az bir fark olsa dahi benzer şeyler arasında olur. Peygamber aleyhissalatü vesselamda, Müslim, Ahmet ve İbn-i rivayet ettikleri bir hadiste şöyle buyuruyor. Bütün kalpler Rahman'ın iki parmağı arasındadır. Dilerse istikamet üzere kılar, dilerse sapıklığa sevk eder. Bir başka hadiste, Tirmizi İbn-i ve Ahmet rüade ediyor bunu da. Ey kalpleri evirip çeviren, kalbimi dinin üzerinde sabit kıl buyurmaktadır. Ya mukallibel kulub, sebbit kalbi ala dinik. Evet, kullarında kudret ve meşiyeti vardır. Kadere imanın bu dördüncü mertebesinde, yani halk, yaratma mertebesinde, Allah'ın kullara bahşettiği ve fiillerinin sebebi olan kudret ve meşiyetleri olduğunda kabul etmek gerekmektedir. Allah'ın fiilleri yaratmasına bakılıp da kulların kudret ve meşiyeti olmadığı zannedilmemelidir. Hem Allah'ın şer'i ve kevni iradesi olduğunu, meşiyeti bulunduğunu kabul etmeli, hem de kulların kudret ve meşiyeti olduğuna inanmalıyız. Rabbimiz şöyle buyurmuştur. Ayetlerimiz konusunda haktan sapanlar bize gizli kalmazlar. Şimdi söyleyin bakalım. Cehenneme atılmak mı iyidir? Yoksa kıyamet günü büyük duruşmaya tam bir güven içinde gelmek mi? İstediğinizi yapın. Çünkü o bütün yaptıklarınızı görmektedir. Fussilet suresi 40. ayet. Bizzat Rabbimiz kulların meşiyeti olduğunu beyan etmiştir. Ne diyor? İstediğinizi yapın. Diğer ayetlerde ne diyor? Dilen iman etsin, dilen küfretsin diyor. Fiillerin bu meşiyete mebni olduğu açıklanmıştır. Kul fiillerini meşiyeti ile dilemesiyle yapar. Allah ise hem onları hem de meşiyetlerini yaratandır. Yani kula yani cüz-i irade diye halk arasında yaygındır. Cüz-i irade vardır kullarda. Bu cüz-i irade vardır kullarda. Yaratmak ise Allah'a aittir. Kul kaderinin yaratıcısı değil, yaratan Allah'tır. O sadece dileme ve Allah tarafından yaratılan kudrete sahiptir. Allah ise hem onları hem meşiyetlerini yaratandır. Kullar ancak Rablerinin istediğini isterler. Allah dilemedikçe sizler dileyemezsiniz. Kulların kudretini Allah Teala yaratmıştır. Kulların fiil ve meşiyetini yaratması, kendi meşiyetinin ilgası, ortadan kaldırılması anlamına gelmez. İnsan suresi 30. ayetinde şöyle buyuruluyor. Ama Allah dilemedikçe siz dileyemezsiniz. Çünkü her şeyi bilen, tam hüküm ve hikmet sahibi olan Allah'tır. Her şeyi bildiği gibi rahmet ve hidayete layık olanlarda da pek iyi bilir. Sekvir suresi 29. ayetinde de ama bu iş sizin istemenizde değil ancak Rabül Alemin olan Allah'ın dilemesiyle tamam olur. Bu ayetler kulların meşiyeti olmadığı anlamına gelmez. Kulların meşiyetinin Allah'ın meşiyetinin altında olduğunu gösterir. Kullar meşiyetleriyle fiillerini yaparlar ki bu kesb olur. Yani kazanmak kazanç. Elde etme. Bakara 286. ayetinde herkesin kazandığı iyilik kendi lehine, işlediği fenalık da kendi aleyhinedir buyuruyor. Lehama kesebet ve aleyhamek tesebet. Bu kesp meselesinde üç mezhep vardır. Az önce zikrettiğimiz ehli sünnetin mezhebidir. Yani kulların fiilleri meşiyetleriyle olur. Meşiyetleri ve iradeleri fiillerin oluşumunda etkilidir. Ancak bu etki yaratmak anlamına gelmemektedir. Zira kudret, meşiyet ve fiil yaratan allah Teala'dır. Dolayısıyla fiiller Allah'ın kudret ve meşiyetiyle yaratılmaktadır. Mesela küçük çocuğun babası ve annesi vardır. Anne ve babanın çocuğu olmasında etkisi bulunmaktadır. Çocuğun var olması için onların da olması gerekir. Fakat bu etki çocuğu yaratmak değildir. Çocuğu da anne ve babayı da yaratan Allah Azze ve Celle'dir. O halde Allah varken anne ve babaya ihtiyaç yok diyor muyuz? Bu batıl bir söz olurdu. Bilakis anne babanın varlığı ve etkisi gereklidir. Çünkü çocuğun varlığı için anne ve babanın varlığını Rabbimiz dilemiştir. Birisi Allah dilerse anne baba olmadan da çocuğu yaratır derse bunun doğru ama yanlış olduğunu söyleriz. Çünkü çocuğun yaratılması için onların sebep olmasını Allah Teala dilemiştir. Kulların dilemeleri de Allah'ın dilemesini aşamayacağına göre bu böyle olmak zorundadır. Bu itibarla bir kimse... Rabbim bana hidayet vermek isteseydi verirdi der ve bu sözle sapıklıkta olmasını kendisinin sebep olmadığını ifade etmek isterse ona bu sözünün bir açıdan doğru diğer açıdan yanlış olduğunu söyleriz. Onun fiilleri kendi kudret ve iradesiyle ortaya çıkmaktadır. Onun bu sözle mesuliyetten kurtulmaya çalışması çocuk olması için anne babaya ihtiyaç yoktur demeye benzer. Yine anne babanın çocuklarını sokağa atıp onu biz yaratmadık, yaratan baksın demesine benzer. Biri kevni iradesiyle yaratmadır. Onların rızkını temin etmekte Allah'ın şer'i iradesidir, kullan istedi, istediğidir. Yoksa onun rızkını yaratan yine Allah Azze ve Celle'dir. Evet, böyle bir durumda anne baba günahkar sayılır. Onların söylediği de bir açıdan doğru bir açıdan yanlıştır. Elbette onların sebep olduğu çocuk Allah tarafından yaratılmıştır. Ancak o çocuğun rızkı için anne babası sebeptir. İşte bunun gibi hırsızlık yapan, zina eden ve adam öldüren kimse bunları Rabbimiz bende var etmiştir derse doğru söylemiş olur. Ancak yaptıklarından sorumlu olmaktan kurtulamaz. Zira fiilini kudret, meşiyet ve şer'i emrini anladığı aklıyla yapmıştır ehl sünnetin kesb konusundaki görüşü budur. Yani kul iradesiyle ve kudretiyle fiili kesbetmekte etmekte, kazanmakta, elde etmekte, allah Teala'da Teala da fiili yaratmaktadır. Şöyle bir kıssa anlatılırdı. Allah Azze ve Celle iblisi sorguya çeker. Sen sana secdeyi emrettiğim halde Adem'e neden secde etmedin? İblis de der ki Ya Rabbi sen benim ona secde etmemi takdir etmedin. Ben de etmedim. Bunun üzerine Allah Azze ve Celle'nin ona Peki sen bunu, bu fiili işlemeden önce, ben sana bu emri vermeden önce biliyor muydun, bilmiyor muydun? O, o da bilmiyordum diyecek. Çünkü bunu ancak o fiil gerçekleştikten sonra öğreniliyor değil mi? Allah Azze ve Celle de bunun üzerine işte sen bu sebeple sorumlusun. Yani bir kimse namaz vakti geldiğinde namazı kılmasa ve Allah benim hakkında namaz kılmamı takdir etmemiş dese bu sorumluluktan kurtulur mu? Kurtulamaz. Çünkü Allah Azze ve Celle'nin kendisi hakkında namaz kılmamayı takdir ettiğini biliyor mu, bilmiyor mu? Bilmiyor. Bunu ancak o cürmü işledikten sonra, yani kendi fiiliyle işledikten sonra öğreniyor. İşte bundan dolayı da mesuldür. Bir başka örnek, yani bu kader meselesini anlamak için birkaç defa verildi gerçi Ebu Said Hoca da. Ee, bunun misalini veriyor. Siz herhangi bir yerde yardıma muhtaç birisini görseniz, yani ilk yardım yapmanız gerekiyor, müdahale etmeniz gerekiyor, müdahale edemezseniz de işte onu bir sağlık kuruluşuna götürüp ilk yardım müdahalesinin yapılması gerekiyor. Bir kimse işte yaralı bir adam var, ee, eğer Allah bunun ölmesini dilediyse ölür, kurtulmasını dilediyse zaten yaşar deyip bıraksa gitse Dediği söz doğru. Ama yaptığı fiil yanlış olur. Ve bu yanlış fiilden dolayı da mesul olur. Mesuliyetten kurtulmaz. Ama o kimse yaşasa da yine mesul olur. O kimse hayatını idame ettirse de bir şekilde kurtulsa da bu kimse mesul olur. Orada yardım etmediğinden dolayı. Ama onu sağlık kuruluşuna götürse veya ilk yardım müdahalesini yapsa, o adam ölse, kendisini mesuliyetten kurtarmış olur. İşte kulun dünyada kader ile mücadelesi bundan ibaret. Allah Azze ve Celle'nin bizim hakkımızda ezelde neler takdir ettiğini bilmiyoruz. Bizim hakkımızdaki takdirlerin Allah'ın razı olduğu şekilde gerçekleşmesi için mücadele ediyoruz. Rızkımızı elde ederken biz şuna kesinlikle iman ediyoruz ki iman etmemiz gerekir ki Allah Azze ve Celle de, ezelde bizim Rızkımızı takdir etmiştir. Bu mutlaka biz rızkımızdan kaçsak da bizi bulacaktır. Biz buna böyle iman ediyoruz. Ama rızık takdir edilmiş. Fakat bu helalden mi haramdan mı bunu bilmiyoruz. Biz rızkımızı helalden talep edip onun sebeplerine sarılmazsak o rızık bize haramdan geldiğinde biz ondan mesul oluyoruz. Biz ondan mesul oluyoruz. Rızık yerine geliyor mu? Geliyor. Ama senin mesuliyetin var. Bunun gibi. Cebriye mezhebine gelince onlar insanların kudret ve iradesini inkar ederler. Onlara göre damarlarda kan akmasıyla hırsızlık yapmak arasında, kalp atışıyla bir masumu öldürmek arasında, doğmak ile zina etmek arasında bir fark yoktur. Aynı şekilde olur. Cebriye'ye göre böyledir. Namaz ve oruç gibi iradi fiiller de böyledir. Yani az önce misalini verdiğimiz şey tam bir Cebriye akidesidir. İşte namaz vakti geldi ben kılmadım. Allah benim hakkımda kılmam dilememiş. Ben de bu fiili yaratmadı. Ee, diyor. Bu söz doğru. Sözün doğru olmasa onu e, mesuliyetten kurtarmıyor. Hazreti Kalli'nin söylediği şu sözler yanlış çıkıyor. Peygamber Efendimiz siz namaz kılmıyor musunuz? Allah'ın Teala dilemediği için biz de kalkmadık. Bir ifade kullandık. Kalkamadık diyor. Kalkamama. Şimdi bak. Olay olmuş orada. Ee, geçmiş, olmuş bir şeyle e, ileride olacak bir şey arasını ayırt etmek lazım. Allah Azze ve Celle'nin bağışlayıcılığıyla intikam alışı, azaplandırıcı oluşu da bu şekilde değerlendirilir. Mesela insan işlediği günahlar hakkında, işlediği suçlar hakkında nedir? Allah bağışlayıcıdır, gafurdur, rahimdir der. Allah'tan ümit var olur. Böyle olması gerekir. İleride işlemeyi düşündüğü veya aklına gelen günahlar hakkında ise Allah şiddetli azap sahibidir. Ben bundan uzak durmalıyım diye düşünmesi gerekir. Ama bir kimse bunun tam tersini yapsa küfre varır sonra. Günah işlediğinden dolayı ümitsizliğe düşse Allah azap edicidir, intikam alıcıdır, bana şöyle azap edecek, beni affetmeyecek derse bu bu ümitsizlik kendisini küfre götürür. Aynı şekilde... İleride işleyecek günahlar için Allah'tan ümit var olup, Allah nasılsa affedicidir, nasılsa bağışlayıcıdır deyip günahları işlese, yani fiilin vukuusundan önce, kaderin gerçekleşmesinden önce e, bu şuurda hareket etse, bunların hepsinden mesul olur. Küfre kadar varır bunun sonucu. Günah işlemeyi caiz görme gibi bir itkada sahip olur bu insan. Ümidin fazlası da, ümitsizlik de küfürdür. Korku da aynı şekilde. Korkunun fazlası da korkusuzlukta küfürdür. Yani Allah Azze ve Celle'ye karşı. Kader meselesinde de böyle. Yani Ali Radıyallahu anh'ın meselesinde tıpkı Adem aleyhisselamla Musa aleyhisselam arasında geçtiğimiz hafta sohbette var mıydın? Yok. He, o, o zaman o yüzden kaçırdın onu. Adem aleyhisselamla Musa aleyhisselamın kıssası anlatılırken Adem aleyhisselam Allah Azze ve Celle'nin benim hakkımda takdir ettiği şeyden dolayı beni mi kınıyorsun diyor Musa Aleyhisselam'a. Ama bu geçmişte olmuş bitmiş bir şey hakkında. Yani mesuliyetin bittiği bir şey hakkında. Fakat Adem Aleyhisselam'ın şeyine baktığımız zaman o Rabbine tevbe ediciydi. İşlediği hatadan dolayı Allah Azze ve Celle'ye tevbe etmiş... Ve Allah Azze ve Celle'nin beri ki biz onda bir azim de bulmadık. Kasıt da yoktu bunda diyor. Bir hataydı yani. Amdi bir şey değildi. Evet. Rabbimiz şöyle buyurmuştur. Fusilet 40. ayetinde. İstediğinizi yapın. Tekvir suresi 28. ayetinde. Sizden doğru olmak isteyenler için. Evet. Kulların bütün fiilleri kendilerine nispet edilmiştir. Hakikatte cebriye mezhebine mensup olanlar inat içindedir. Eğer söyledikleri doğru olsaydı yemez içmez mal kazanmaya çalışmazlardı. Yani Allah'ın emirleri konusunda böyleyken dünya konusunda niye böyle? O zaman çalışma, rızkının peşinde koşma, üzülme uğradığın zaman hakkını arama. Yani Hristiyanların anlayışı gibi sağ tarafına vurduğunda sen sol yanağını da uzat. Aç karnını doyurmak için yemek alıp ellerini ağızlarına bile götürmemeleri gerekirdi. Öyle değil mi? Götürmemeleri gerekirdi. Bir şekilde doymaları lazım. Allah yememizi dilememiştir demeleri gerekirdi. Eğer mezheplerini hayatlarına tatbik etseler ölüp giderlerdi. Eş'ariler ise gizli cebriyedir. Onlar insanın kudret ve iradesini kabul ederler. Fakat fiil onların kudret ve iradesiyle olmaz. Kudret, irade ve fiil bir arada meydana gelir. Buna göre kudret ve iradenin fiilde etkisi bulunmamaktadır. Baba, anne ve çocuk örneğini kullanmazlar. Onların görüşlerine kardeş misali uygun düşmektedir. Kudret, meşiyet ve fiil üç kardeş gibidir. Bunların üçü aynı ailededir ve hiçbiri diğerinin varlığına sebep değildir. Kudret ve iradenin etkisi bulunmamaktadır. Onlara göre fiil, Kudret ve meşiyet ile birlikte yaratılmaktadır. Bu itibarla gerçekte irade ve kudretin hiçbir kıymeti yoktur. Esasen burada meşiyet yoktur, dileme yoktur. Eşariler bu görüşleriyle aslında esbabın nefyi yani sebeplerin ortadan kaldırılması konusunda aşırı bir görüştedirler. Allah bıçak geçerken kesim işlemini yaratır derler. Yani bıçak havada geçer bu geçiş sırasında kesim işlemi ortaya çıkar. Kesen şey bıçak değildir. Derler. Ehli sünnet ise Allah kesimi bıçak vasıtasıyla yaratır derler. Aradaki farkı anlıyorsunuz değil mi? Eşariler şöyle der. Allah onu bıçak boğazından geçerken ya da ok ona isabet ettiğinde öldürmüştür. Yani okun bununla sebep olma gibi bir durumu yoktur derler. Yani bu cebriyenin bir benzeri bir görüş. Ehli sünnet ise Allah onu bıçak ya da ok vasıtasıyla öldürmüş demektedir. Anlaşılıyor değil mi bu örnek? Yani birisine araba çarptı, Allah zaten onun ölmesini dilemişti, araba çarpmasının onda bir etkisi yok der Eşariler. El i Sünnet ise ne diyor? Araban çarpması onun ölümüne vesiledir. Evet, Eşariler ateş varken yakar, yakma işini yapan ateş değildir derler. Ehli sünnet ise Allah ateşle yakar. Allah ateşi yakması için yarattığı için yakma işini ateş yapar derler. Bu itibarla eşariler gerçekte cebriyedirler. Onlardan tek farkları cebriyenin nef yani reddettiği meşiyeti ve kudreti kabul etmeleridir. Fakat bu kudret ve meşiyetin hiçbir etkisi bulunmamaktadır. Yani sözde dilde bir kabul denir Bu sebeple alimlerimiz... Eşarının kabul ettiği kesp aklen muhaldir, imkansızdır derler. Allah Teala yapın ve dileyin dememiş, istediğinizi yapın buyurmuştur. Sizden doğru olmak isteyenler için buyurmuştur. Eğer kul doğru olmayı istiyorsa meşiyetinin fiilinde bir etkisi var demektir. Yani bu dilemesinin fiilinde bir etkisi var demektir. Mu'tezile'ye gelince onlar... Kulun fiillerini yarattığı kudret ve meşyetin varlığına inanır. Yani mutezile de kulun fiillerini yaratması da girer araya. Halbuki biz ehl sünnet ne diyor? Yaratmak Allah'a ait. Bunlar anne baba çocuğu yaratır diyenlere benzer. Çocuğu yaratan anne babadır demiş olurlar. Bu inancın batıl olduğu da açıktır. Onlar şöyle diyorlar. Allah'ın iradesinin... Kulların fiil ve meşiyetlerine etkisi bulunmamaktadır. Onun kudretinin de bunlara tesiri yoktur. Allah'ın irade ve meşiyeti sadece zatların yaratılması noktasındadır. Bu itibarla onlar Allah'ın sadece zatları yarattığını, onlar üzerindeki hakimiyetini sürdürmediğini söylemiş olurlar. Allah'ın şer'i iradesini ise kabul ederler. Kevni iradeyi reddederler. Kulun fiile zorlanması da mutlak ihtiyar sahibi olması da Batıldır. Yani onlara göre kul bir fiyle zorlanamaz. Tercih sahibi de, mutlak tercih sahibi olması da e, batıldır. Bazı çağdaş kimselerin kaza ve kader meselesinde zikrettikleri bir misal, bu mesel bulmaktadır. Bu da hoca ile öğrenciler örneğidir. Öğretmen, öğrencilerin seviyelerini bilmekte ve onlara yol ve yöntem eğitimi yapmaktadır. Eğitimin sonunda imtihan etmektedir. İmtihanın öncesinde öğrencileri derecelerine göre ayırsa ve imtihanı yapıp kağıtları okusa görecektir ki öğrencileri imtihan öncesinde ayırdığı dereceler imtihan sonrasındaki notlarla uyumludur. Yani imtihan etmeden önce öğrencilerin durumunu bilir. İnsanların pek çoğu bu örneğin kaza ve kader konusunda doğru bir örnek olduğunu düşünmektedir. Hatta bu örnek de değildir. Örneğin doğruluğu doğru kıyastan kaynaklanmaktadır. Bununla birlikte örnek kesinlikle batıldır. Çünkü bu örnekte mutezilenin akidesi ortaya konulmaya çalışılmıştır. Zira mutezile Allah'ın ilim ve takdirini kabul etmekte, ihtiyari fiillerde onun kudret ve meşiyetini reddetmektedir. Bir de bu fiillerin yaratılması söz konusudur. Şöyle demektedirler. Bu örnek ile hakikat arasındaki tek fark... Allah'ın ilmi yakinidir, kesindir. Öğretmenin ilmi ise tahmindir. Sadece bu fark misali batıl kılmamaktadır. Bu örneği şu hususlarda batıl kılar. 1- Öğretmenin öğrencileri başarılı ve başarısız diye ayırmakta iradesi yoktur. Onları iki fırkaya ayıran kendisi de değildir. Bu örnekte sadece şer'i irade ispat edilmektedir. Çünkü öğretmen onlardan başarılı olmalarını talep etmektedir. Onun sadece tek iradesi bulunmaktadır. Öğrencilerin doğruyu bulması gerekmektedir. Başka bir ihtimali yok, başka bir imkanları yok. Bu itibarla hakikatte kevni irade nefiyedilmektedir. Halbuki Allah Teala insanların iki gruba ayrılmasını kendisi takdir etmektedir. Şöyle buyurmuştur Araf 30. ayetinde. Bir kısmına hidayet buyurdu. Bir kısmına da dalalet, sapıklık müstahak oldu. Çünkü bunlar Allah'tan başka şeytanları dost edindiler. Bir de kendilerini doğru yolda zannediyorlar. Evet, günümüzde cehaletin hiçbir şekilde mazeret olmadığını iddia eden kafir fırkalara, İslam'dan daha yakın olan harici fırkası İslam'ın İslam dininden okun yaydan çıktığı gibi çıkan diye Allah Resulü'nün belirttiği kimseler yani hiçbir mazereti kabul etmeyip doğrudan e, tekfire yönelen kimseler bu ayeti kendilerine delil getiriyorlar. Ha, bak ayette diyor ya bir de kendilerini doğru yolda zannediyorlar. Yani kafirlerin kendilerini doğru yolda zannetmesi yani onlar da cahil diyor. Yani zan üzereler diyor. O halde diyor bunlar diyor e, cehaletleri mazeret değil diyorlar. Fakat unuttukları Ayırt etmedikleri şu nokta var. Allah Azze ve Celle'nin burada ifade ettiği kimseler kafir ismini alan, küfür dinini seçen kimseler. Küfür de hiçbir zaman yakin, ilim söz konusu değildir. Zan, şüphe, şek hakimdir. Çünkü iman eden de delil üzere, küfreden de delil üzere olsun diye emrediyor Allah Azze ve Celle. Küfreden hiçbir zaman delil üzere olamaz. Zan ile, ne kadar kuvvetli olursa olsun. Zan, şüphe, şek üzere küfrederler. Küfreden de her zaman şek ve şüphe bulunur. Yakin, kesin ilim üzere değildir. Ama iman hep kesin ilim üzeredir. Yani gerçek imanı tarif ediyorum. Yoksa taklitçilerin imanı değil. Delil ile iman eden, şekten, şüpheden uzaktır. Şimdi burada mesela bir insan... Ben Hristiyanım dese, ben Yahudiyim dese veya Yahut İslam'dan başka ben işte demokratım dese, ben laikim dese bu insan kafirdir. Bu insan kafirdir. İster ilim sahibi olsun, ister cahil olsun fark etmez. Bu insan kafirdir. Kendisini İslam'dan başka bir dine, hak olan dinden başka bir dine nispet etmiş. Ama Müslümanım diyen bir insan için biz ne diyoruz? Cehalet mazerettir. Yani mazeret olduğu yerlerde mazerettir. Her yerde değil. Mazeret olduğu e, şeriat tarafından e, mazur görülen yerlerde mazerettir. Adam Müslümanım diyor ama bir yanlış üzere, bir hata üzere, yanlış bir tevilde bulunuyor veya bir cehalet üzere. İşte bununla batıl bir dine mensup olanı ayırt etmek lazım. İşte buradaki ayrım bundan ibaret. Bu konuda da bu Ara suresi 30. ayetinin e, bu konuya delil getirirken de Taberi'nin, İmam Taberi'nin yorumuna dayanıyorlar. Taberi tefsirinde, bu ayetin tefsirinde buna yakın bir e, mana kullanıyor. E, burada cehalet veya zan sebebiyle batıla uyanların Allah tarafından azaba uğramayacaklarını iddia edenlere bir reddiye vardır diyor bu ayette. Taberi'nin sözünde ehl-i sünnetin itikadını reddeden, Ters düşen bir şey yok veya harceri destekleyen bir şey yok. Neden? Biz diyoruz ki insanların sınıflanması, mümin, kafir veya Müslüman kafir diye sınıflanması bizim dünyadaki zahirde değerlendirmemize göre diyoruz. Allah katındaki değerlendirmesine göre değil. Azap edecek olan cennetin cennemin sahibi nimete verecek olan da Allah Azze ve Celle'dir. Cenneme sokacak olan da Allah Azze ve Celle'dir. Biz Allah yerine insanları cennet cehenneme sokacak değiliz burada. Bu ayette ise kendilerine azabın hak olduğu kimseler zikrediliyor. Bir kısmını hidayet buyurmuş, bir kısmı ne yapmış? Sapıklık üzere bırakmış. Zan üzere. Hidayet üzerine olduklarını zannetseler bile sapıklık dinini tercih edenler hakkın kendilerine tebliğ edilmesinden sonra sapıklıkta zanına tabi olup ilme karşı zannı tercih edip hidayet üzerinde olduklarını zannetseler bile onlar bunun cezasını mutlaka göreceklerdir. Ama bu ceza cezaya müstahak oluşları dünyada ya Müslümanlardan olup bir sapıklık, bir günah, bir isyan, bir bidat işliyor olmalarına müncel olur veyahut kafir olup küfür işliyor, şirk işliyor olmalarına müncere olur. Biz burada dünyada zahirlerine göre hükmederiz. Ama Allah Azze ve Celle herkesin işlerini hakkıyla kalplerindekini de ezerde hidayetin takdir ettiklerini de takdir etmediklerini de en iyi bilendir. Allah Azze ve Celle az önce sohbetin başında bir hadis nakletmiştim Tirmiziden, nurunu saçtı, dilediklerine isabet etti, onlar aydınlıkta nurlandılar. Dilediklerine de isabet etmedi. Onlar zulmette kaldılar diyor. Bak bu kevni bir taksim. Hariciler burada bu hatayı yapıyorlar. Kevni taksimi şer'i taksime delil getirmeye çalışıyorlar. Bu da mutezleliğin bir başka versiyonudur. Evet. Bu öğretmen örneğini batıl kılan ikinci husus. Öğretmen öğrencilerin yazdıklarına etki etme kudretine de sahip değildir. Sorulara cevap verirken yazdıklarını yönlendirme durumunda söz konusu değildir. Ama Allah Azze ve Celle ne diyor? Herkes ne için yaratılmışsa, Estağfurullah hadis-i şerifte, herkes ne için yaratılmışsa ona müyesser kılınacak, o ona kolaylaştırılacak diyor. Üçüncüsü, bu örnekte Allah'ın kulların fiillerini yaratması nef yedilmektedir. Şey olursa şey yapalım, yani alalım acil yoksa. Öğretmenin öğrenciler üzerinde hakimiyeti bulunmamaktadır onların cevap ve yazdıklarını o yaratmamaktadır. Öğrencilerden birini doğru yazmaya diğerini hata yapmaya zorlama kudreti yoktur öğretmenin. Daha önce de zikrettiğimiz üzere esasen öğrencileri iki gruba ayırma iradesi de bulunmamaktadır. Ama insanlara iki fırka olmasını Allah dilemektedir. Bazılarına hidayet bahşetmek istemiş ve onların gönlünü İslam'a açmıştır. Başkalarına ise Dalalete sevk etmek istemiş ve kalplerini katılaştırmıştır. Rabbimiz bu ikinci grubu istese mümin de yapabilir. Yunus suresi 99. ayetinde şöyle buyuruluyor. Eğer senin Rabbin dileseydi, dünyada ne kadar insan varsa hepsi imana gelirdi. Ama bunu irade etmedi. Şimdi sen mi imana gelsinler diye insanları zorlayacaksın? Evet, Allah'ın kullar üzerindeki hakimiyeti ve kudreti vardır. Kafirler ve müminler... Onun kudret ve meşiyetiyle iman ve küfür etmektedirler. Onları böyle yaratan Allah azze ve celledir. Fakat Allah Teala onlara zulmetmiş değildir. Yunus suresi 44. ayetinde şöyle buyruluyor. Allah insanlara asla zulmetmez. Lakin insanlar kendi kendilerine zulmederler. Çünkü Rabbimiz insanlara kudret ve meşiyet vermiştir. Netice mutlaka olacaktır. Ancak bu oluş onların kudret ve meşiyetleriyle fiilleri işlemeleri sebebiyle olmaktadır. Bu fiil ve olaylar mutlaka olmak durumundadır diyen kimsenin durumu çocuğunu sokağa atıp da Allah'ın ona rızık vermesi zorunludur diyen kimse gibidir. Elbette Allah ona rızık verecektir ancak bunu senin vasıtanla yapacaktır. Aslında bu batıl istidlal müşriklerin istidlaline benzemektedir. Yasin suresi 47. ayetinde şöyle buyruluyor: Onlara ne zaman Allah'ın size lütfettiğinden siz de muhtaçlar için harcayın denirse kafirler müminlere şöyle derler. Size kalsa Allah'ın dilediği takdirde bol bol zıklandıracağı kimseyi doyurmak bizim mi işimiz. Siz böyle ne sapık düşünürsünüz. Şöyle derler. Bu fakirleri Allah dileseydi doyururdu. Onları aç olarak bırak. Aslında bu sözü din ile bağımlı olmamak için söylemektedirler. Söz doğru ama amaç batıldır. Bu da mesuliyetten kurtulma amacıdır. Kulların sorumluluğunu nefret etmek isteyenler onlara zulmedildiğini söylerler. Halbuki böyle bir durum söz konusu bile değildir. Çünkü kudret ve iradeleri vardır. Peki ama neden şer iradesi yerine hayır iradesi bahşedilmemiştir onlara? Allah Rabb'dir ve hem şükredenleri hem de zulmedenleri en iyi şekilde bilmektedir. Her şeyi yerli yerine koymaktadır. Muhammed'e verdiği gibi neden Ebu Cehil'e de Risalet vermemiş denilebilir mi? Bu çok büyük bir cehalettir. O her şeyi yerli yerine koyandır. Onlara zulmetmiş değildir. Bazılarını başkalarına tercih edebilir. Fakat mutlak adaletiyle hüküm vermektedir. Kimseye zulmetmemiş, herkese hidayetini yaymıştır. Bu beyan hidayetidir. Bu da hidayetin derecelerinden biridir. Hidayetini yaymış. Allah Azze ve Celle Tevbe suresinin 115. ayetinde Allah bir kimse ya da bir kavmi buyuruyor, yanlış hatırlıyorum olabilirim, bir kavmi. Doğruyor, kendilerine apaçık olacak şekilde açıklamadıkça kimseyi saptırmaz diyor. Beyan yani hidayet kendilerine ulaşır, açıklanır ama onlar başka şeyleri tercih ederler. Ondan sonra da kalpleri kör edilir. Bu sefer hakkı da göremez olurlar. Allah'ın küfrünün dildikleri kimseler böyle olurlar. Cebir inancı dini suçlamak anlamına gelmektedir. Allah'ın meşhetini nefret etmek ise tevhide taan etmektir, hakaret etmektir. Nebi Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurmuştur. Amellerinizi yapın yani amel edin. Herkes ne için yaratılmışsa o şey ona kolaylaştırılır. Cebir inancı teşriye tanetmek etmek demektir. Şeriat koymaya tanetmek etmek demektir. Çünkü kulun mesuliyeti ve amelindeki etkisi ilga edilmektedir. Çünkü yani böyle bir durumda insanlara neden emir veriliyor ve yasak koyuluyor? Yani madem Allah herkesi bir takdirde yaratmış, insanlar da bunu işlemek zorunda, yani Cebriyen dediği gibi Allah benim işte namaz kılmam dileseydi namaz kılardım tarzında bir şey olsa, Allah boş yere emirde bulunuyor, boş yere yasak koyuyor. Anlamına gelir böyle bir söz. Evet, Allah'ın meşyetini yok saymakta tevhide aykırıdır. Çünkü bu durumda rububiyet, Allah'ın Rabli'yi nefiyedilmiş olmaktadır. Esbaba tutunmak, yani sebeplere sarılmak vaciptir. Ancak esbaba itikat beslemek şirktir. Sebeplere sarılmak vaciptir. Ama sebeplere itikat etmek, yani vasıtayı gaye haline getirmek şirktir. Yani bir kimsenin esbabın, sebeplerin, varlığın yegane kaynağı olduğuna inanması şirktir. Bu mutezlerinin inancıdır. Mesela bir kişinin vazifesini, işini mal elde etmesinin yegane kaynağı olarak algılaması böyledir. Bu durumda o kişi görevinin kulu haline gelir. Ondan müstahini olamaz. İşi olmazsa açlıktan öleceğini düşünmeye başlar. Halbuki vazifesinin sadece bir sebep olduğuna inanması gerekirdi. Bu, bu sebeple yani insanlar Allah'tan başkasını şirk koşar olduklarından dolayı haram işleri tercih eder olmuşlardır. Haram işlere tevessül eder olmuşlardır. Adam içki satıyor. Niye satıyorsun kardeşim diyor, diyorsun. İşte müşteri olmuyor o zaman diyor. Müşteri gelmiyor diyor. Adam içki soruyor. Başka şeyler de alacak onun yanında diyor. Bak bu sebebi gaye haline getirdiğinin ve o işin kulu olduğunun anlamına gelir. Halbuki rızık Allah'tandır diye inanmak, o rızkı helalden talep etmeni gerektiriyor sana. Bu imanın gereğidir. Rızkını helalden talep etmek. Yani helal sebeplere sarılmak. Haram sebeplere değil. Evet, ona rızkı veren, Allah'tır. Önceki rızık sebepleri yok olursa Rabbimiz başkalarıyla bizi rızıklandırabilir. Bu itibarla sebeplere değil Allah'a tevekkül ederiz. Esbaba tevekkülün şirk olduğuna inanırız. Yine de esbaba tutunmayı vacip görürüz. Nebi Aleyhisselatü Vesselam da zaten sana faydası olan şeylere hırsla sarıl buyurmuştur. Bu Müslim'in i̇bn Mace'nin ve Ahmet bin rivayet ettiği bir hadis. Kul hem fail hem munfaildir. Faildir çünkü kudret ve meşetiyle fiillerini yapar. Mufa'ildir çünkü Rabbimiz murad ettiği şeyi onda yapar ve yaratır. Bu durum insanın bütün ihtiyari fiilleri için geçerlidir. Daha önce de açıkladığım üzere bu noktada insanlar farklı kanaatler taşımaktadır. Bazıları şöyledir: bizler edilgen konumdayız, ihtiyari fiillerimizde ıstırari yani mecburi gibidir. Bizler bir şey yapmıyoruz, Allah bize yaptırıyor. İkincisi bazılar da şöyle derler, her şeyi biz yaparız, kimsenin üzerimizde hakimiyeti yoktur derler. Ehl-i Sünnet ise şöyle der, İnsanlar ihtiyari fiillerinde, yani tercihe bağlı fiillerinde, mesela yaşamak, yaşamayı idame ettirmek, kalbin e, atıyor olması kulun ihtiyarında değildir. Bu ıstıraridir. İhtiyari fiil mesela namaz kılmak, mesela hırsızlık yapmak, bu ihtiyarındadır, kendi tercihindedir. İhtiyari fiillerinde hem etken hem edilgendir. İnsan bir yandan fiili kendisi yapar, aynı zamanda Allah'ın fiiline tabi olarak namaz kılar, oruç tutar. Zira insana hidayet veren o Allah Azze ve Celle'dir. Bu itibarla da insan edilgen konumundadır. Allah kulu öyle kılmış, kul da fiili kendisi yapmıştır. Kul fiilini yapar, Allah da o kul için dilediğini yaratır. Kul hidayete erer, Allah da kula hidayet eder. Kul namaz kılar, oruç tutar. Allah da onu namaz kılan, oruç tutan kişi yapar. Firavun Musa ve İsrailoğullarını yakalamak için yola çıktı. Onu yola Allah çıkardı. Kur'an'da bu husus şöyle buyru, şöyle anlatılıyor. Şu A'ra Suresi'nin 57. 58. ayetlerinde Ama neticede biz onları bahçelerinden ve pınarlarından, hazinelerinden, servetlerinden ve kendilerince çok değerli makam ve mevkilerinden çıkardık. Allah çıkardı, o da çıktı. Bir başka ayette de şu ifade edilmektedir. Güneş doğup ortalığı aydınlatırken Firavun'un ordusu onları takibe koyuldu. Şu ara atmış. Firavun ve ordusu zorla değil, kendi iradeleriyle yola çıkmışlardı. Yani e, aradaki farkı ayırt ediyorsunuz değil mi? Firavun'un yola çıkışı Allah Azze ve Celle'nin onları işte, e, bir rüzgar gönderip de öyle sevk etmesiyle değil. Kalbin atışı gibi Allah'ın kevni iradesiyle değil, kendi isteğiyle. Firavun bunu istemiş, bu meşiyetini kullanmış, bu kudretini kullanmış. Allah da onu, o işi yaratmış, o fiili yaratmış. Yani e, burada Rabbimizin müteaddi geçişli fiil kullanması, fiillerin hem kuldan hem de kendisinden kaynaklandığını beyan etmek içindir. Cebriye mezhebine göre insanlar ihtiyari fiillerinde tamamen edilgen konumdadırlar. Mutezile mezhebine göre insan sadece etkendir. Ehl-i sünnete göre ise hem etken hem edilgendir. Yani insan kendisi çıkmış Allah'ta çıkarmıştır. Burada çelişki bulunmamaktadır. Herkes kendi fiilini gerçekleştirmektedir. Çıkan insan çıkaran Allah'tır. Allah kullarına zulmetmez. Onları yaptıkları sebebiyle hesaba çeker. Günahları sebebiyle helak eder. Nebi Aleyhisselatü Vesselam bir hadis-i şerifinde Ebu Davut ve Ahmed'in rivayet ettiği şöyle buyuruyor. Allah gökte ve yerdekilere azap etmek istese zalim olmaksızın bunu yapardı. Yani bunu yapsa zulmetmiş olmazdı. Onlara rahmet etmek isterse rahmeti amellerinden daha hayırlıdır. Evet günahsız melekler varken nasıl göktekilere ve yerdekilere azap edilebilir denilirse şöyle cevap verilir. Rabbimiz onlara azap etmek isterse azaba sebebi olacak fiiller yapmalarını sağlar. İsra suresinin 16. ayetini hatırlayan var mı? 15. ayetinde biz bir kavme e, Rasul göndermedikçe azap edici değiliz diyordu. 16. ayette ne diyor? Biz bir topluluğu helak etmek istediğimizde onların azgınlarına fırsat veririz. Yani onlar azgınlıklarını yaparlar. Bunun üzerine onları helak ederiz diyor. Yani bu fiili işlemelerinden sonra. Rabbimiz onları azap etmek isterse azaba sebep olacak fiiller yapmalarını sağlar. Bu durum bütün mahlukat için de geçerlidir. Fakat Allah Teala bunu dilememiştir. Çünkü o herkesi kendi ameliyle muhafaza eder, sorumlu tutar ve adaletiyle hükmeder. Fakat kimilerini taftil edebilir, üstün kılabilir... Rabbimiz Rasul Risaleti umumi tutmuş, hidayeti ise bazılarına tahsis etmiştir. Ee, Yunus suresi 25. ayetinde şöyle buyruluyor. Allah insanları esenlik ve mutluluk ülkesine davet eder ve dilediği kimseleri doğru yola iletir. Kasas suresi 59. ayetinde mümin, kafir herkesi davet etmiş fakat hidayeti dilediğine nasip etmiştir. Şöyle buyruluyor. Senin Rabbin ülkelerin ana kentlerinde halka ayetlerimizi okuyan bir elçi göndermedikçe o ülkeleri imha etmez. Biz zaten ahalisi zulmü meslek edilmiş olandan başkasını imha etmeyiz buyuruluyor. Zalim olanlardan başkasını helak etmez. Helak etmek isterse önce onların zulmetmelerini sağlar. İşte burada İsra 16. ayeti şöyle buyruluyor. Herhangi bir beldeyi imha etmek istediğimizde oranın lüks içinde yaşayan şımarıklarına iyilikleri emrederiz. Buna rağmen onlar dinlemez fıskı fucura devam ederler. Bu sebeple onun hakkında cezalandırma hükmü kesinleşir. Biz de orayı yerle bir ederiz. Nisa 40. ayetinde de şu kesindir ki Allah kullarına zerre kadar bile zulmetmez. Ama kulun zerre kadar bir iyiliği bile olsa onu kat kat artırır ve ayrıca kendi tarafından büyük bir mükafat verir. Yani genelde Allah Azze ve Celle lüks içerisinde olmayı, ...dünya hayatına dalmayı, dünya hayatına aldanmayı kınamıştır. Kişi helalinden mal mülk edinebilir, zengin olabilir. Fakat zenginliğin şartı nedir? Onun şükrünü eda etmek. Zekatın, yani farz olan zekatı eda etmek, bunun dışında da... ...zekat dışında da bir takım haklar vardır. Mesela komşusu açken kendisi tok yatan bizden değildir buyurulması gibi. Bunun gibi bir takım haklar vardır. Allah yolunda cihad edenlere maddi manevi desteği esirgememek. Bu da bir halktır. Yani bugün Afganistan'da, Çeçenistan'da, Filistin'de, Irak'ta Müslüman kardeşlerimiz işgal altındayken onlar zulüm görürken bizim onlara yapabileceğimiz bir yardımı esirgememiz işte ben zekat malımdan zekat düşürdüm, zekatımı verdim kurtuldum diyerek kurtulmamızı Gerektirmez. Bilakis müminler birbirini destekleyen, perçinleyen duvar gibidir. Aynı şekilde bir vücudun azaları gibidir. Bir tarafı ağrıdığı zaman bütün vücut bunun sancısını çeker. Onların acılarını, sıkıntılarını biz kendimiz bizzat yaşıyormuş gibi olmalıyız. Bizzat yardım etmeye gücü yeten o şekilde, malıyla yardım etmeye gücü yeten o şekilde... Yani bugün güncel e, mesele olarak e, işgal altındaki Müslüman kardeşlerimiz olduğundan bu böyle. Onun dışında işte Allah yolunda davet çalışmaları, cihat için e, gerek ilmi boyutta davet boyutundaki cihat olsun, gerek silahlı boyuttaki cihat olsun buna destek olmak zorundadır Müslüman. Hele hele Allah'ın indirdikleriyle yönetilmeyen bir dünyada yaşıyorsa... Dünyanın hiçbir yerinde Allah'ın indirdiğiyle yönetilmiyor. Bu ortamda ne yapması gerekir? Bütün imkanlarını Allah yolunda seferber etmesi gerekir. Bir kimse tutar da Allah yolunda meşru şekilde harcanması gereken imkanları batıl yolda, dünyanın lüks ve konforu yolunda, güya İslam'a hizmet adı altında, tebliğ adı altında, lüks beş yıldızlı otellerde harcamaya kalkarsa Allah bunun hesabını sorar bizim çarçur edilecek yani Müslümanların çarçur edilecek e, imkanı yok şu anda adalet neydi her şeyin yerli yerine konması olması gereken yere konması birileri daha çok hoşuna girecek diye bir kimse tebliğ sahasına videoyu resmi, sureti koyamaz Nebi Aleyhisselatü Vesselam böyle bir davet yapmamıştır Sokaklara çıkıp propagandalarla, pankartlar açarak davette bulunmamıştır. Filistin'de kardeşlerimize bombalar atılıyor. Burada insanlar mitinglerde pankart açıyor. E, güya kendini de rahatlatıyor. İşte ben üzerime düşeni yaptım oluyor bunun adı. Bu ancak kandırmacadan ibaret. Kişinin kendisini kandırmasından ibaret. Allah'ın dinine de ancak... Allah'ın istediği şekilde yardım edilir. Yani kullardan istenen şekilde olması gerekir. Buna kesinlikle Allah'ın razı olmadığı hatta sureti kendisiyle çekişmek olarak yani yarattığım, yaratmam hususunda benimle çekişmektir diyor kutsi bir hadiste suret hakkında. Resimler, videolar bunun gibi şeyler hakkında. Bir kimse davet alanına bunu koyamaz. Maalesef forumlarda görüyoruz Adamlar mesela cephelerde cihad eden mücahitler var. Onların resimlerini koyuyor. Yani tasavvufçulara kızıyor bir taraftan. Şeyhinin resmini edinmiş. Ona e, ayrı bir saygı gösteriyor. Bu da tutuyor işte Usame bin Nad'in ne kadar kahraman olabilir. Tutup da onun resmini koymanı gerektirmez. Birisinin resmini koymak gerekseydi biz Allah Resulü'nün resmini koyardık. O buna layık olurdu. Şeytan... İnsanları şirke düşürmekte ilk olarak bunu kullanmış. Bu konuda çok uyanık olmak lazım. Nuh Aleyhisselam'ın kavmine ''Vet süva yegus yevuk ve nesri terk etmeyin'' dedirten şey bu sebepti suret edinme. Şeytan onlara, onların salihleri öldüğü zaman şu telkinde bulunmuştu. İşte bunlar salih kimselerdi. Siz bunları sakın unutmayın. Bunların resimlerini suretlerini edinin ki Bunların suretlerini edinin ki onları yadınızdan çıkarmayın. Bu sebeple Allah'ı hatırlarsınız onların sayesinde diyordu. Bugün tıpkı bazılarının rapıta yapması gibi. Şeyhim sayesinde ben Allah'ı hatırlarım. Önce onu hatırlayayım da o sayede Allah'ı hatırlarım demeleri gibi. Nuh kavminin ilk yani insanlığın ilk çirke bulaşması böyle olmuş. Daha sonra o ilk... Şeytanı saptırdığı insanlar, bu suretleri edinen insanlar, o resimleri tapmamışlar, ibadet etmemişlerdi. Sadece o resimleri edinmişlerdi. Bir vesile olsun diye, Allah'ı hatırlatmaya bir aracı olsun diye bu resimleri edinmişler. Ondan sonra bir nesil geliyor, onların hangi amaçla bu resim edindiklerini de unutuyor. Bu sefer bu resimlere, suretlere ibadet eder hale geliyorlar. Putçuluk da böyle başlıyor. Putlara tapma böyle başlıyor. Bu çok uyanık olunması gereken bir şey. Tevhid davetçileri gerek cihat ile mücadele eden kardeşlerimiz olsun, gerekse davet yolunda çalışan kardeşlerimiz olsun, bu hususu unutmamaları gerekiyor. Yani tasavvufçulara şeyhinin resmini edindin diye kızan bir insanın tutup da Usame bin Laden'in resmini veya şehit olan, inşallah şehit olan, istişat eden, Müslümanlardan birinin resmini edinmesi meşru bir yol değildir. Kafirler tutuyor işte atalarını anıyor. Ne bileyim kendi anmak istediği kimseleri unutmamak istedikleri kimseleri anma töreni yapıyorlar. Müslümanlar da tutup da işte falanca zatın şehadetini hatırlama günü diye onun şadet gününü hatırlama merasimi yaparsa bunu ayrı bir gün tayin ederse bakın bu dinde bir bidat olur. Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın yasakladığı, davetinde kullanmadığı bir metodu, dine davet metodu olarak birisi koyarsa bu da dinde bir bidattir, haramdır, reddedilmesi gerekir. Şayet suret Allah yolunda hizmette faydalı bir şey olsaydı, yani meşru bir şey olsaydı bunu Allah Resulü mutlaka kullanırdı. Din tamamlanmıştır ve tamamlanan bu dinde bir suretin haram olduğunu görüyoruz. Bu suret ister video yoluyla olsun, ister çizim yoluyla olsun, ister heykel yoluyla olsun fark etmez. Ruh taşıyan canlıların sureti haramdır. Bu gayet açık. İşte bu gibi sebepler tevhid davetini omuzlanmış insanların bu gibi hataları bu davetin bir adım daha ilerleyememesine sebep oluyor. Şeytanın Giriş kapılarını oluşturuyor böyle şeyler. Bu gibi şeyler ileride birilerinin aşırılığına, birisi bir, bir yanlışı savunurken aşırıya, diğer bir grubunda batılı reddederken aşırılığa düşmesine sebep olur ve bu kardeşliklerin de aradan silinip yok olmasına sebep olur. Hata yapan kardeşimizi güzel öğütle uyarmamız üzerimize bir borç. Biz bunu yapmazsak, göz yumarsak, o kardeşimize, kendimize değil, bu davete, yüklendiğimiz tevhid davetine ihanet etmiş oluruz. Çünkü bu anamızın, babamızın e, malı değil, ticaret dükkanı değil, kendi sahibi olduğumuz bir dava değil yani. Ahmet'in, Mehmet'in adına kayıtlı bir dava değil. Bu Allah Azze ve Celle'nin hepimize yüklediği bir dava. Biz bunu hakkıyla yerine getiremezsek Allah bizden alır, nevzubillah başkasına verir. Bizden alır, Türkiye'den alır, İslam ülkelerinin, Müslümanların yaşadığı ülkelerden alır, Amerika'dan verir. Allah dilediğini yapandır. Ama bizim layık olmamız gerekiyor. Bizden istenen işte şer'i, istek, şer'i, emir bu. Günahlarda değil, musibetlerde kaderle istilal edilebilir. Bunu daha önce açıklamıştık. Geçtiğimiz hafta Musa Aleyhisselam ile Adem Aleyhisselam arasındaki ihticaç meselesinde bunu açıklamıştık. Kader insanların kudret ve iradesinin etkili olmadığı musibetlerde ileri sürülebilir. İnsanların kudret ve iradesinin etkili olmadığı musibetlerde ileri sürülebilir. Günahlarda kadere atıf yapılamaz. Günahlarda kadere atıf yapanlar kendi sorumluluklarına ilga etmektedirler. Bu noktada kader ile ihticac etmesi doğru bir sözü batıl bir amaca kullanmak. Yani istismar etmek anlamına gelir. Bu kişinin durumu kaza geçiren kimsenin Allah'ın takdiri demesinden farklıdır. Kaza bir musibettir. Kader ile ihticac edilen yerlerden birini açıklamak isteriz. Günah sonrasında tevbe edilince bu günah musibete dönüşür. Dikkat edin günah sonrasında tevbe edilince bu günah musibete dönüşür. Zira kulun yapmış, yapılmış bir günahı yok etme imkanı yoktur. Yani artık geçti gitti. Tevbe etti pişman oldu ama artık geri döndürme imkanı yok. Geçti. Sadece tevbe edilebilir ondan. O da bunu yapmıştır. Tevbe ile günahtaki kendi payı düşer. Sadece kader kısmı kalır. Böylece tevbe sonrasında günah mücerret kadere ve musibete dönüşür. Artık günahından tebe ettiğini ancak bu günahı işlemesinin takdiri ilahi olduğunu söyleyebilir. Bu anlaşıldı değil mi? Yani batıl amaca kullanma, kaderi istismar etme ihtimali ortadan kaldırılmış olur. tebesinin kabul edildiği ve nasıl tevbesi yaptığı bilinirse... Burada da kader ile ihticacileri sürülebilir. Nebi Aleyhisselatü nakledilen bir hadiste şöyle buyurulmaktadır. Adem ile Musa münakaşa ettiler ve Adem Musa'yı delil getirerek mağlup etti. Musa dedi ki, Sen Allah'ın eliyle yarattığı ve ruhundan ühlediği ve melekleri senin için secde ettirdiği ve cennetine yerleştirdiği Ademsin. Sonra da senin işlediğin suç sebebiyle insanları yeryüzüne indirdin. Bunun üzerine Adem, ''Sen Allah'ın peygamberliğine ve konuşmasına seçtiği ve içinde her şeyin açıklaması bulunan Tevrat levhalarını verdiği ve münacat edici olarak kendisine yaklaştırdığı Musa'sın. Benim yaratılmamdan kaç sene önce Tevrat'ı yazdığını gördün.'' dedi. Musa 40 sene önce diye cevap verdi. Adem, ''Şu halde içinde ve Adem Rabbine isyan etti de mealimdeki ayeti gördün mü?'' dedi. Musa, ''Evet gördüm.'' dedi. Adem, Allah'ın beni yaratmasından 40 sene önce işleyeceğimi yazdığı işi işlemem üzerine beni nasıl azarlarsın dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de neticede Adem hüccet ile Musa'yı mağlup etti buyurdu. Musa aleyhisselam Adem aleyhisselamı iki konuda kınamıştır. Rivayetler bunu gösteriyor. Birincisi isyan etmekle, ikincisi masiyetin sebep olduğu musibetle yani cennetten çıkarılmakla. Sonra da sen işlediğin suç sebebiyle insanları yeryüzüne indirdin ifadesi bu musibete sen sebep oldun anlamına gelmektedir. Aksi halde Musa Aleyhisselam'ın tamamen Allah'tan gelen bir musibet sebebiyle Adem Aleyhisselam'ı kınaması düşünülemez. Şeyhülislam da bu konuda şöyle diyor İbn-i Teymiye. Hz. Musa mücerred musibet sebebiyle Adem Aleyhisselam'ı kınamıştır. Bu yüzden de mağlup olmuştur. Şeyhülislam'ın bu ifadesi kanaatimizce doğru değildir. Çünkü... Musa Aleyhisselam sadece Allah'ın verdiği bir musibet sebebiyle kınamamakta Adem Aleyhisselam'a şöyle demekteydi. Bu musibete sen sebep oldun. Adem Aleyhisselam'ın günahına karşılık kaderi öne sürmesi tevbe etmesinden sonraya rastlamaktadır. Allah da tevbesini kabul buyurmuştur. Yani Allah'a tevbe etmiş, Allah da onun tevbesini kabul etmiş ve geriye sadece işlemiş olduğu musibet sebebiyle, yani e, günah sebebiyle yeryüzüne indirilmesi musibeti kalmış. Musibetten dolayı kınadığı için, yani tevbe edilmiş bir günahtan e, kınadığı için burada Adem Aleyhisselam kazanmış oluyor. Hülasa kader musibetlere karşı öne sürülebilir. Günahlar ise tevbe sonrasında musibete dönüşür. Musa Aleyhisselam bu zikri geçen hadis-i şerifte hem günah hem de musibet sebebiyle Adem aleyhisselam kınamıştır. Adem Aleyhisselam buradaki günahtan tevbe etmiştir. Musibette ise bir kudreti yoktur. Orada bir kudreti yoktur. Dolayısıyla kaderi öne sürmesi yanlış ol, olmamıştır. Tebetmeden etmeden önce günahına karşılık kaderi öne sürenlere ve dine uygun bir hayat tarzı benimsemeyenlere gelince bunlar hak bir sözü batıl bir amaçla kullanmaktadırlar. Bu kişiler esasen şeytanın yolunun yolcusudurlar. Rabbimiz bir ayetinde şöyle buyuruyor Araf 16'da. Sen beni azgınlığa mahkum ettiğin için ben de onları gözetmek üzere senin doğru yolun üzerinde pusu kurup oturacağım. Şeytanın, iblisin sözü. Evet, şeytan tevbe etmemiştir demek ki. Sen beni saptırdın, ben de daha fenasını yapacağım der gibi. Meydan okuma var. Allah'a karşı çıkmakta ve diniyle mücadele etmektedir. Sonra da Allah'ı itham etmektedir. Bunu yapanlar şeytanın yolunun yolcusudurlar. Allah bizi günahkar yaratmış ve hidayet vermemişse biz ne yapalım demektedirler. Bu kimseler müşriklere tabidirler. Müşrikler diyecekler ki eğer Allah dileseydi biz de atalarımızda şirk koşmaz hiçbir şeyde haram kılmazdık. Onlardan öncekiler de peygamberlerini yalancı saymışlardı da nihayet bizim azabımızı tatmışlardı. De ki sizin elinizde ortaya koyacağınız bir bilgi... Bir belge varsa hemen çıkarıp gösterin. Ama gerçek şu ki siz sadece kuru bir zannın ardından gidiyorsunuz ve düpetüz yalan atıyorsunuz. Enam suresi 148. ayet. Şirklerini kaderi öne sürerek örtmeye çalışıyorlar. Halbuki şirkle devam etmeye kendileri karar vermektedirler. Bunu da Allah'ın meşeti olarak takdim ediyorlar. Dolayısıyla bunların hali Adem aleyhisselamikinden tamamen farklıdır. Allah... Demin geçen ayette onların delillerini çürütmüştür. İnsanoğlu geleceği değil, geçmişi ancak bilebilir. Dolayısıyla Rabbimizin gelecek hakkındaki meşiyetini biz bilememekteyiz. Onlar geçmişteki meşiyetten, dilemeden bahsediyorlar. Eğer Allah dileseydi biz de atalarımızda şirk koşmazdık demektedirler. Yani Allah bizim hakkımızda hükmünü böyle bitirmiş diyorlar. Halbuki bilmiyorlar. Levi mu okudular. Müstakbeli söylememektedirler. Geleceği söylememektedirler. Biz bir müddet sonrasını bilemiyoruz. Dün olanları dahi tam anlamıyla bilememekteyiz. Rabbimizin sizin elinizde ortaya koyacağınız bir bilgi, bir belge varsa sözü onlar hakkında kınama anlamına gelmektedir. Çünkü bilgisizce, cahilce konuşmaktadırlar. Zanna tabi olmaktadırlar. Bunun anlamı şudur. Allah'ın sizin hakkınızda böyle hüküm verine dair bilginiz varsa koyun ortaya. Yahut da Allah'ın müstakbelde, gelecekte böyle bir karar aldığını nereden biliyorsunuz? Dine uygun bir yorum dışında kaderle meşgul olmak zemmedilmiştir. Bazı kimseler kaza ve kaderin ayrıntısına dalmak istemeyiz derler. Kaderle meşgul olmanın zemmedilmiş olduğunu beyan eden delillerle de ihtica, şüccet getirirler. Bazı cahiller de kaza ve kaderi zikretmenin mutlak olarak zemmedildiğini zannederler. Kader konusunu mücerred akılla ele almak zemmedilmiştir. Akılla el almak kınanmıştır. Akide'nin beyanı ise açıklanması ile ise vaciptir. Yani kadere iman ediyorsan bunun beyan üzere olması, açık olması vaciptir. Kadere iman ettim de nasıl bir kader? İnsanların çoğu bilmez bunu. İmanın şartı altıdır. Ne Allah'a imanın detayları bilinir, ne rasullerine imanın, ne meleklerine, ne kitaplarına, ne kaderine, ne de ahiret gününe. Muammaya yani insanlar muammaya iman etmiş durumda. İman ettim de işte kader işte altı şeyi saydım tamam bunlar iman oluyor. Böyle bir anlayış var. Kaderi konuşmanın yasak olması sahih hakideyi beyan etmenin de yasak olduğu anlamına gelmez. Bütün bu zikredilen ayet ve hadislere iman etmek gerekir. Sıfatullah yani Allah'ın sıfatları ve kader konusunda konuşmak uygun değildir denilemez. Bu konu geçmiş zamanlardan beri insanları meşgul etmiştir. Kitap ve sünnet de bunlara değinmiştir. Sadece kaza ve kaderin ismini beyan etmek, bunları beyan etmek anlamına gelmez. O halde kadere dalmak, batıl yorumlara dalmak anlamına gelir. Yani yasaklanan, kınanan şekli budur. Batıl yorumlar. Bu konudaki ayet vadisleri kadere imanın dört mertebesini, kulun ve Allah'ın meşiyetini beyan etmek kadere dalmak değildir. Yani kınanan... Bir şey değildir. Son olarak Rabbimiz Enbiya Suresi 23. ayetinde şöyle buyuruyor. O yaptıklarından sorumlu değildir. Onu sorguya çekecek kimse yoktur ama insanlar mutlaka sorgulanacaklardır buyruluyor. Bu ayet vesveseye düşmüş Müslümanlar için gönül huzuru vermektedir. Şeytanın verdiği Allah neden insanları iki kısma ayırdı? Bunu neden idare irade etti? Tarzındaki vesveselerin ilacıdır bu ayet. Bunun bir hikmet ve ilme mebni olduğuna inanmak gerekir. Bu hikmet ve ilmi bilmesek de alim ve hakim olan Allah'a teslim olmamızı icap eder. Halbuki Allah'ın hikmetine taan eden, kınayan iblisler böyle yapmazlar. Allah'a tavsiyede bulunurlar. Şöyle şöyle olmalıydı derler. Mesela iblis şöyle demişti. Hicri suresi 33. ayetinde beyan ediliyor. Benim dedi kuru çamurdan şekillenmiş balçıktan yarattığım bir beşere secde etmem mümkün değildir. ''Allah şöyle buyurdu, ''Söyle bakayım, sana emrettiğim halde secde etmene mani nedir? İblis, ben ondan daha üstünüm, çünkü sen beni ateşten, on ise bir çamur parçasından yarattın.'' Bu da Araf 12'de bildiriliyor. Evet, Müslüman emri, Allah'a işi Allah'a havale eder, Rabbine akıl vermeye kalkmaz. O, yani Allah Azze ve Celle yaptıklarından sorguya çekilemez, insanlar ise mesuldürler. Birkaç defa yine e, kader konusunda e, bu mesuliyetlerle ilgili olarak kaderin mesuliyetlerle ilgili yönüyle ilgili e, bir misal anlatıyoruz. İsrailyat'ta rivayet edilir. İbn-i Ebit Dünya rivayet ediyor bunu. E, İsa Aleyhisselam'a birisi diyor ki madem diyor Allah dilemedikçe sen ölmezsin. Hadi kendini diyor şu uçurumdan at bakalım diyor. Yani Allah ölmeni dilemişse öleceksin. Ölmeni dilememişse... Yani ölmeni dilemişse ölümün burada gelecek. Ölmeni dilememişse ölmezsin zaten kurtulursun. Hadi bunu yap o zaman diyor İsa Aleyhisselam. İsa Aleyhisselam da cevabını şunu diyor. Ben dünyaya Rabbimi imtihan etmek için değil... Rabbim beni imtihan etsin için geldim diyor. Yani burada... Allah'ın şer'i dilemesiyle kevni dilemesini ayırt etmeye dikkat çekiyor aslında. Allah kullarına kendilerini atmasını emretmemiştir. Bilakis kendilerine zarar verecek şeylerden sakınmalarını emretmiştir. Onlara kendisine itaat etmesini emretmiş. Kevni emrinde ise işte kulların kalpleri sürekli atar halde olsun, kalpleri durduğunda ise ölsünler emri. Vardır. kevne emir budur. Bir kimse bu emre aykırı gelemez hiçbir şekilde. Ama şer'i emre ihtiyar sahibidir. Karşı. Yani ya karşı gelir ya itaat eder. Evet. Bu mesele böyle. Kader konusu da böylelikle tamamlanmış oldu. Kader'e iman konusu. Kader'e iman etmeyen günümüzde bazı zındıklar var. Bunlar bu ümmetin mecusileridir. Mustafa İslamoğlu e, Abdullah Bayın'dır gibi kimseler bunlardandır. Bunlar aynı zamanda sünnet inkarcısı. Sünnete yamuk bakan insanlar oldukları için e, kader meselesinde de batıl itikat üzerinde olmuşlar ve İslam'dan ok gibi fırlamışlar. Küfür yolunu seçmişlerdir. Allah Azze ve Celle'nin kaderini inkar ederek. Kader iman edilmesi gereken bir şey değildir akide mesesi değildir demişlerdir. İşte bu, bu gibi itikada sahip insanların ne hastalandıklarında ziyaretine gidilir, ne öldüklerinde cenazesine katılınır, ne de bunlar Müslüman mezarına gömülürler. Sübhaneke Allahümme ve bihamdik ve eşhedü en la Ilaha illa en ve estağfurke ve etubiylek. Evet, bu konuyla ilgili soru sormak isteyen varsa soruyu alalım, yoksa kaydımızı bitirelim inşallah.